Yeah açıkgate ve Kainat, bugün 27 Temmuz Çarşamba, yıl 2016, ay 7, gün 209, Hızır 83 1437, hicre var Şevval 23, 1432, Rumi Temmuz 14 Fırtına, yağmur Günün sözü Yanına kadar koştuktan sonra bir adım daha atamayacaksan eğer, oraya kadar sakın koşma Sana değil, bekleyene yazık olur Özdemir Asaf. Büyük Saatli Marif Takvimi. Rosario Dinamitera Canción Homenaje a la Mujer Revolucionaria Española Rosario Dinamitera Sobre tu mano bonita lava la dinamita sus atributos de fiera, nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, vienta de una explosión. Yer a tu mano derecha, capaz de fundir leones, la flor de las purpiones y el anhelo de la mecha, rosario buena cosecha, alta como un campanario, que sembrabas al adversario, mina viva furiosa, yer a tu mano una rosa. ...epurecida Rosario... hoy trago ha sido testigo... ...de la condición de rayo... ...de las hazañas que callo... ...y de la mano que digo... ...quien conoció el enemigo... ...la mano de esta doncella... ...que hoy no es mano porque de ella que ni un solo dedo agita, se prendó la dinamita, y la convirtió en estrella. Rosario Dinamitera, puede ser, varonieres, la nata de las mujeres. Su aliento y dan las bombas al viento y al alma de los traidores dinamiteros pastores ven quitamos su aliento y las bombas al viento y al alma de los traidores Açık Radyo blogu s-94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Mando, Can Tombil ve Emre e, Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımız Pedro Faura'dan Rosario la Dinamitera adlı parçayla yani dinamit, dinamit Rosario'nun hikayesiyle. ...oldu açılışımız... ...bu da zaten bizim bir süreden biri takip ettiğimiz... ...Galeano üzerinden takip ettiğimiz... ...İspanya İç Savaşı'na... ...1936 yazında... ...tam 80. yıl dönümünde... ...takip ettiğimiz... ...İspanya İç Savaşı... ...maceralarına götürüyor... ...çok trajik ve dramatik olaylar var... ...bir kısmını anlatıyor... ...şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından... ...bakalım... ...Rosario neymiş kimmiş...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 Villarejo de Salvanes 1936 yazı Rosario Sanchez Mora cepheye gider. Bazı milisler gönüllü aramaya geldiklerinde biçki ve dikiş dersindedir. Malzemelerini yere fırlatıp yeni doldurduğu 17 yaşı ve yeni moda fırfırlı eteğiyle hemen kamyona atlar. Kollarının arasında 7 kiloluk bir silahı bebeği gibi tutmaktadır. Cephede bombacı olarak görev yapar ve bir çarpışma esnasında içi çivi dolu bir konserve kutusundan, konserve kutusundan oluşan el yapımı bombanın fitilini ateşlediğinde bomba daha fırlatmaya fırsat kalmadan elinde patlar. Elini kaybetmesine rağmen oradaki bir arkadaşının ayakkabılarının bağıyla kanı durdurması sayesinde hayatı kurtulur. Daha sonra Rosario siperlerde kalıp savaşmaya devam etmek ister ama izin vermezler. Cumhuriyetçi milislerin bir orduya dönüşmesi gerekmektedir ve bir orduda da kadınlara yer yoktur. Çok uzun tartışmalardan sonra Rosario'nun çavuş rütbesiyle siperlerde mektup dağıtmasına müsaade edilir. Savaşın sonunda köydeki komşuları onu yetkili mercilere ihbar etme iyiliğini yaparlar ve kendisi idama mahkum edilir. Her şafak vaktinden önce kurşuna dizilmeyi bekler. Zaman geçer. Onu kurşuna dizmezler. Yıllar sonra hapishaneden çıkınca Madrid'de Tanrıça Kibele heykelinin civarında kaçak sigara satmaya başlar. Aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya İnce Tarihte bugün 1890'da bugün Vincent van Gogh ressam Kendisini vurur ve iki gün sonra hayata veda eder. 1900'de bugün, tam 1900 yılında bugün Kaiser Wilhelm İmparator, Almanya İmparatoru, Almanları Hunlarla kıyaslayan bir nutuk çeker, konuşma yapar ve uzun yıllar boyunca bu Hun kelimesi aşağılayıcı bir isim olarak kalacaktır Almanlar için bizzat imparatorları tarafından takılan isim ve 1990'da bugünse Cemaatül Müslimin hizbi bir darbe girişiminde bulunur Trinidad ve Tobagoda günün haberlerine bakacak olursak o zaman bir de ondan bahsedelim Vahşet haberler var Japonya'da 19 kişiyi öldüren bir adam var. O hepsini şeyle, 19 kişiyi birden bıçakla boğazlarını keserek öldürüyor. Tokyo yakınlarında bir şeyde engelliler merkezi. Engelliler merkezinde evet. Daha önce de orada çalışmış olduğu anlaşılıyor. Hepsi de kurbanların tamamı oradaki hastalar, orada kalan engelliler. Kendisini de ondan sonra yerel polis karakoluna veriyor ve cinayetle suçlanıyor. Bir motif, bir şey bulunamamış kendisi için. Belki Cuma günü bu konu detaylarını sesin öneriyle konuşabiliriz. Japonya'da böyle bir saldırı nasıl algılandı diye. Zira bu kişi saldırırken bütün engellilerden nefret ediyorum şeklinde bağırdığına dair çeşitli açıklamalarda okumuş oldum ben internet sitelerindeki haberlerde. Evet. Öjenizm taraflısı olduğu anlaşılıyor tasfiye yani fakat çok ilginç kendisini zorla tutmuşlar 19 Şubat'ta geçen sene bu sene 19 Şubat'ta e, çünkü polise yazmış bir şey Japon parlamentosuna bütün engellerin yok edilmesi için bir mektup vermeye kalkmış sonradan onu tutmuşlar 12 Mart'a kadar 11-12 gün tutmuşlar sonra doktorlar iyi durumu iyileşti ...şey var demişler yani. Şizofreni gibi bir şey... ...söylemişler ama... ...geçmiş... ...paranoya, pardon. Paranoya. Ve Uematsu adındaki bu kişi... ...sonradan da... ...serbest bırakılmış... ...bir iki sabaha karşı... ...herkesi kestikten sonra... ...mutlu bir barışçı bir dünya istiyorum. Güzelim güzel ülkem Japonya demiş. Dünyanın en şey güvenli toplumlarından biri sayılıyor çünkü çok sıkı kanun e, silah sınırlama, ateşli silahları sınırlayan bir kanun var. Ama 2001'de Osaka'da bir ilkokula bir saldırı vardı. 8 çocuk öldürülmüş, 19'u yaralanmıştı. Gene bıçakla saldırıda. 2008'de Tokyo'nun merkezi Akihabara elektronik iletişim bölgesinde yolcu oradan geçenleri bıçaklayan ve öldüren bir kişi vakası vardı. Orada da bir kamyon salmış pardon bıçaklayerek değil bir kamyonla saldırıda bulunmuş ve 7 kişi öldürmüş. 2010'da da 14 kişi gene bıçaklanarak o Tokyo'da bir tren istasyonunda bekleyen yolcuların üzerine saldırmıştı. Tabii en büyüğü de bundan önceki 1995'te Tokyo'da metro istasyonunda sarin gazıyla Aum Shinrikyo yani yüce gerçeklik, yüce doğruluk tarikatının saldırısı olmuştu. Çok sakin ve sevinen bir kişi olduğu komşuları tarafından da belirtiliyor. Bir de Fransa'da bıçaklı saldırganlar bir kiliseyi bastı, diz çökertip rahibin kafasını keserek öldürmüşler. Reuters'a ve Sputnik Türkiye'nin yerel basına dayanarak verdi haberlerden. Holland kilsesi ziyareti olabileceği kilsesi ziyaretinde bulunmuş Holland saldırıçlarının şiddle bağlantılı olabileceğini de açıklamış. Böyle bir bir dizi şiddet olayıyla açılış yaptık maalesef. Keşmir'de de sık yönetim sokağa çıkma olan üstü hal kaldırılmış. 17 gün sürmüştü. Başlayacak eşimin bağımsızlık savunucusunun öldürülmesinden sonra büyük bir genel grev vardı ve devam ediyormuş. 42 kişiden fazla insan öldürüldü. Ee, Tunus'ta insanlar ayakta çünkü yolsuzlukla suçlanan insanları affeden bir kanun çıkarılacakmış ki bu 2011'deki ilk Arap baharının ortaya çıkmasına yol açan bir şeydi Zeynel Abid'in Binali'nin de devrilmesine yol açan kaçmasına Suudi Arabistan'a olay şimdi bir geçen sene ön, önlemişler böyle bir yolsuzlukların affı kanunu ama şimdi tekrar çık, çıkartmak isteniyor bugün başlanacakmış büyük bir şey var devlet yetkililerinin ve siyasetçilerin karıştığı bir olay tepki var halktan bir de İngiltere'de Britanya'da büyük bir tepki var Eski başbakan Tony Blair'i Irak savaşından sorumlu tutmak üzere 10.000 bin kişi bir dilekçe imzalamış yargılansın ve savaş suçlusu olarak yargılanıp cezasını çeksin diyorlar. Suriye'de de müzakereler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya bir ateşkes konusunda bir barış görüşmeleri konusunda bir araya gelip konuşma peşindeler. Bir diğer taraftan da 250 bin kişinin yaşadığı Halep'te gökyüzünden bombalar yağmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu 3 hastane bir tane de kan bankası vurulmuştu yanlış hatırlamıyorsam evet. sayısını. Şimdi bu sefer bu vurdukları yerlerin üzerine şehri terk edin oradaki paralı askerlerle biz çatışacağız şeklinde devletin rejimin uçakları kağıtlar bırakıyormuş. 250 bin kişinin bölgeyi terk etmesini istiyormuş. Esad rejimi. Evet. Büyük bir trajedi orada var. Bu arada günün belki de en önemli haberini söylemeliyiz. Hiç sıfır enerji harcayan bir uçak. Solar. Impulse 2. Bir damla yakıtsız dünya turunu tamamladı. 40 bin kilometre yol yaptı. ...Abu Dhabi'ye ulaştı... ...17248 güneş paneli taşıyordu... ...ve... ...tarihi bir... E, ...olay gerçekleştirildi... ...yapan pilotlar da... ...bunun aslında bir e, tahramanlık olmadığını... ...bu doğrudan doğruya... ...dünyanın artık çocuklar için... ...gelecek nesiller için... ...bir yeni enerji seçimini... ...ortaya koyduğunu söylüyorlar... ...yani bütün herkes... ...evlerinde olan, yaşayan herkes her devlet başkanı ya da başbakan her vali ya da belediye başkanı her şehirdeki ve her şirketin yöneticileri bunu dikkate almalı hem istihdam sağlıyor hem karlı hem de enerji devrimine ilişkin gerçek bir enerji devrimi olduğunu söylüyorlar bunun ayrıntılarını bugün açık yeşilde konuşma fırsatı bulabiliriz herhalde Evet, Türkiye'ye gelecek olursak darbe sonrası e, bir e, durumdan bahsediyoruz. E, tüm bakanlıklara 20 maddeden oluşan sıkı yönetim direktifi gönderildiği öğrenilmiş. Darbecilerin planı ortaya çıktı deniyor. Partiler kapatılacak, polis sıkı yönetim komutanı emrine alınacakmış. Görevlendirme listeleri bulunmuş. Bakanlıklara yollanmış hatta. Üç sayfalık dört eki bulunan bir belge var. Sıkı yönetim planı adı altında. Yurtta Sur Konseyi Başkanı yazısı bulunuyor. Meclis feshedilmiştir. Yurt dışına çıkışlar engellenecek. Vali ve belediye başkanlarını sıkı yönetim komutanlarını atayacak. Tüm siyasi partiler kapatılacak. Polis Teşkilatı Sıkı Yönetim Komutanı emrinde olacak ve Sıkı Yönetim Komutanları Belediye ve Emniyetle işbirliği içinde olacak diye bir haber var. Fakat Komutanların darbe girişimine ilişkin ifadeleri de ortaya çıktıkça çok sayıda soru işareti ve çelişki ortaya çıktığı da bir gerçek. Onlara da birazdan geleceğiz. Gün en önemli açıklamasıysa Başbakan Binali Yıldırım'dan. The Guardian'a Guardian bir mülakat vermiş Başbakan Binali Yıldırım ve tanık ifadelerine göre Gülen'in darbe girişimine e, delil e, dahil olduğunu gösteriyor demiş. Kerim Şahin'in Ankara'dan bildirdiği bir haberdi. The Guardian'da... E, Gülen'in darbe girişimindeki dahiliyle ilgili dosyanın henüz Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmediğini belirtmiş. Sen dün gönderildi. Duydun, evet öyle dün. okudum. Evet IMC'den bir herhalde düzeltme yapmam gerekebilir. Yani e, IMC'de de ben, o şekilde yazıyordu. Evet yani benim e, bildiğim kadarıyla böyle bir dosya yoktu. isteme durumu <gülüyor> yoktu. Nitekim Binali Yıldırım onu doğrulamış ee, ve şey diyor Binali Yıldırım Türk hükümetinin henüz gürenin iadesini istemediğini ama soruşturma tamamlandığı zaman hemen isteyeceğini söylüyor ve e, Washington'ın da buna uyması gerekir çünkü stratejik ittifak iki ülke arasında biraz şeye girebilir e, demiş Gülen'in Amerika'da ikamet, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etmesinden dolayı halkın kafasında Acaba bu işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Dahli veya desteği var mı diye Bazı soru işaretleri Var demiş Türkiye ve Amerika Çok uzun zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zaman Geçmişe dayanan dostça ilişkilere sahiptir Müttefik ve stratejik Ortak olmuştur Bu terör örgütünün liderinin yanında duracaklarına inanmıyoruz demiş ve darbe girişimindeki dahliyle dosyayı henüz göndermedik demiş kendilerine üniforma ve rütbe verilen kişilerin darbe girişimi sırasında terörist gibi hareket ettiğini anlatmış kritik binaları bombalıyorlar parlamento başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı gibi vatandaşlara karşı hareket ediyorlar öldürüyorlar ne yapmamız lazım tamam evet iyi yapıyorsunuz hoş geldiniz mi diyelim bunlara sadece bunu yapmamalı mısınız? Yapmamalısınız mı diyelim? Ülkemize eleştirenler bizim ne yapmamızı bekliyor şeklinde konuşmuş. Anadolu Ajansı'ndan da var. okuduk bunu. Ama e, tabii e, isteyenlerin özellikle e, Uluslararası Af Örgütü'nün, Avrupa Bölümü'nün Başkanı John Dalhuisen'ın ve arkasından da hem önünde, önünden hem de arkasından da insan hakları izleme örgütünün çok ciddi işkence uyarıları var. Onu talep ettiklerini de hatırlatmak gerekiyor herhalde. Başbakan'a Türkiye'de hal, o hal ilan edilmesinin ardından yürürlüğe giren ilk kararnamenin kanlı darbe girişiminin meşru hesap vermesini amaçlamaktan çok öteye geçtiğini söylüyor ve muhalif olan herkes hedef olabilir açıklaması yapıyor. Ama webin imzasını taşıyan önemli bir açıklama daha geldi. Ve şey diyorlar yani. Bu ilk kararname kanlı 15 Temmuz darbe girişimini meşru hesap vermesini amaçlamaktan çok öteye geçti. Yaşananlar kamu çalışanlarına, savcılara ve hakimlere karşı rastgele kitlesel ve kalıcı bir temizleme operasyonudur demiş. Ayırıcı ve haksız Bu kararnameyle Gülen cemaatin ötesinde Kurgu ya da gerçek muhalif olan Herkesin hedef olarak gösterebileceğini Belirtmiş 30 günlük gözaltı süresi Şüphelilerin işkence ya da Kötü muamele görme ihtimalini Artırıyor demiş hükümet bunu bilmelidir ki 30 günlük gözaltı Süresi o halde bile Meşrulaştırılamaz Mahkumların avukatlarıyla görüşme haklarının elinden alınması, onların kendilerini düzgün bir şekilde savunma imkanlarını da elinden almaktadır. Ve çıkan kanunlara uyan, bu bağlamda kararlar veren ve görevlerini yapan bireylerin hukuki, idari, finansal ya da adli herhangi bir sorumluluk almayacak olmaları endişe uyandıran bir başka uygulama demiş. Polis ve diğer yetkililere sınırsız yetki veriyor bu durum demiş. Bu da kabul edilemez demiş. Böyle bir e, durum var. E, evet yani baş e, henüz talep edilmemiş durumda. Bu arada Fethullah Gülen de hizmet sempatizanı biri bu darbe girişiminde yer aldıysa benim ideallerime ihanet etmiştir diye. Cuntanın planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen New York Times'a bir yazı yazmış. 11 Eylül'deki El-Kaide saldırıları, IŞİD'in vahşi infazları ve Boko Haram'ın insan kaçırmaları gibi uçlardaki şiddete karşı açık bir tutum takındık demiş. Hayatım boyunca alenen ve kişisel olarak iç politikadaki askeri müdahaleleri kınadım. Hep demokrasiyi savundum. Türkiye'de 40 yıldır askeri darbelerden zarar görmüş ve bu askeri rejimlerin baskılarını ve haksız hapislere maruz kalmış biri olarak... Yurttaşlarımın böyle bir işkenceye katlanmasını asla istemem. Eğer hizmet sempatizanı biri bu darbe girişiminde yer aldıysa benim ideallerime ihanet etmiştir diye yazmış. Ee, öte yandan da hem Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu konuşmuş ve ilk defa FETÖ teriminde kullanmış. Hakkında ciddi iddialar var. Gülen iade edilmeli demiş. Amerika'ya bir çağrıda bulunmuş hükümetten önce. Yani daha hükümet raporu göndermeden önce Amerika'ya çağrıda bulunmuş muhalefet lideri. Bahçeli de bir başka muhalefet partisi, Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Aynı gemideyiz demiş. FETÖ'ye karşı iktidarla aynı gemideyiz. 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür demiş e, HDP e, gen, eş genel başkan Halkların Demokratik Partisi eş genel başkan Selahattin Demirtaş'la darbeciler kaybetti demokrasi kazandı söylemi tam bir aldatmacadır demiş ve darbe tehlikesi atlatılmış değil Adalet ve Kalkınma Partisi HDP ile Halkların Demokratik Partisi ile görüşmeyerek Türkiye'yi tehlikeye atıyor demiş darbede AKP'li izi de çıkabilir demiş. Darbecilerin AKP içerisinden güçlü bir siyasi klikten hedef, e, destek almış olma ihtimalleri çok fazladır. Milletvekili düzeyinde hatta bakan düzeyinde de diye bir iddiada bulunmuş. Bu da Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre o halin muhalifeti sindirmek için kullanılacağını, sivil siyasetin yanında olduğunu, darbeci generallerin savaş hevesi olduğunu... Ne darbe ne diktatörlük dendiğini, işkencenin insanlık suçu olduğunu ve istihbaratta da bir tuhaflık olduğunu söylemiş. Cumhurbaşkanı ve Başbakan darbe istihbaratını eniştesi ve yakınlarından öğreniyorsa ya eniştesini MİT müsteşarı yapsın ya da gerçekleri topluma anlatsın burada bir tuhaflık var demiş. MİT müsteşarının darbe başlamadan saatler önce genelkurmayda tedbir toplantısı yaptığı söyleniyor. Bundan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı nasıl haberi olmaz? Karanlıkta olan çok fazla bilgi var demiş. Bu da böyle nitekim Cumhuriyet Gazetesi de etraflı bir şey yapmış. Bugün ki insanın komutanların darbe girişimine ilişkin ifadeleri ortaya çıktıkça soru işaretleri de artıyor. Deyip, bir ordu çelişki diye bir kelime oyunda yapmış manşetten. Ve 7-8 noktada toplamış galiba. Yani Fidan'la toplantı gerçek mi diye soruyor mesela. E, Hakan Fidan'ın o gün karargaha geldiği söylenmişti MIT Müsteşarı. Oysa Akar, Genelkurmay Başkanı Rusya Akar, Fidan'ın karargaha gel geldiği bilgisini teyit etmedi. Hatta ifadesinde karargahtaki toplantıya katılanların isimlerini sayarken Fidan'dan hiç bahsetmedi diyor. Ee, onun dışında akar ortada girin şeklinde bir ifade var. Akar'ın başyaveri Levent Türkkan tutuklanan tüm general Mehmet Dişli'nin darbeye ikna amacıyla Akar'ın odasına girdiğini beş dakika sonra dışarı çıktığında ortada girin dediğini ileri sürmüş. Dişli'nin Akar'a ilişkin ortada sözünden ne kastettiği anlaşılamamış. Bu da Ali Can haberi. Bir üçüncü durum. Siz polisi çekin ben askeri darbe gecesi Akar'la birlikte helikopterden iner inmez gözaltına alınan Dişli Akar'ın Başbakan ve MIT Müsteşarını kendisinin cep telefonundan aradığını söylüyor. Dişli Akar'ın Yıldırma, siz polisi çekin ben askeri çekeyim kan dökülmesin dediğini iddia ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak'ta Genelkurma İkinci Başkanı'nın özel kalem müdürü eee Tuner'in bu işi organize ettiğini gördüm diyor. Gayet e, karışık bir duruma işaret ediyor. Bu yani çok sayıda çelişkiden bahsediyor. Diğerlerini de kısaca özetlersek Cumhuriyet üzerinden e, Akarla Fidan'ın ne görüştü? Bir saat bir görüşme. Yirmi sularında e, Akar'ın Fidan'la görüşmesinde ne konuşuldu? Sır olarak kaldı diyor haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan darbeyi saat 4-4.30 civarında eniştesinden aldığı bir telefonla öğrendiğini belirtiyor. Hemen MİT müsteşarını aradım ulaşamadım. Genelkurmay başkanını aradım ulaşamadım diyor. Başbakan Yıldırım da 21'de Cumhurbaşkanı'nı aradığında öğrendiğini belirtiyor. O zaman e, MİT müsteşarıyla 23'te görüşebildim. 23'e doğru diyor. 16'da haber almasına karşı neden devletin zirvesine haber vermediği Akar'ın bu ifadesinde tek satır açıklama yok. Hakan Fidan'ın nerede olduğu, neden telefonlara yanıt vermediği sorusu yanıtını bulmadı diyor. Hulusi Akar'ın ifadesinde MIT'in istihbaratı üzerine Havacılık Okulu'nda yapılan araştırmada gelen bilginin daha büyük bir planın parçası olabileceğini mütala ettiklerini söylemiş. Bunun üzerine de işte ...birçok talimat veriyorlar... Ee, ...Akar'ın gelen... ...darbe tehdidi karşısında... ...karşı birlikleri hazır tutmaması... ...güvenlik açığına... ...neden olmuş... ...yine darbe girişiminin güçlü şekilde hissedilmesine karşılık... ...Akar'ın kendisini de güvenliğe almayıp... ...karargâhta hiçbir şey olmamış... ...gibi çalışması da bir soru işareti... ...deniyor... ...sonra neden düğüne gittiler sorusu var... ...Akar... E, Darbe olacağı bilgisine o sırada İstanbul'da düğünde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal'la, Abidin Ünal'la Ankara'da bir düğünde olan jandarma genel komutanı Galip Mendi'ye neden haber vermedi? Ünal'ın Ankara'da alçak uçuş yapan jetleri televizyondan öğrendiği Akın Öztürk'ün ifadesinde yer alıyor. İki komutan televizyondan da olsa darbeyi haber aldığında neden düğünü yarıda kesip karargahlarına dönmeyip, dönmeyip önlem almıyorlar sorusu var. Akar ortada ne demek sorusunu sorduk. Bir de Akın Öztürk darbeci mi? iki soru daha var. Ee, dişli neden helikopterde Çankaya Köşkü'ne gittiği anlaşılmış. Akar'ın darbe sabahı başarısız olduklarını anlayan darbecilerin Akıncılarda bulunan bir helikopteri vermesiyle kendiliğinden Çankaya Köşkü'ne gittiği anlaşılmış. Halbuki hükümet yetkilileri Hulusi Akar'ın özel kuvvetlerin düzenlediği bir operasyonla kurtarıldığı açıklanmış hatta fotoğrafları da yayınlanmış da havaalanında bunun doğru olmadığı anlaşılıyor Çankaya Köşkü'ne gitmiş kendiliğinden tüm general Mehmet Dişli Akar'la birlikte helikoptere neden bindi o da o konuda da bir açıklama da yok Hulusi Akar bu konuda isteğin Dişli'den geldiğini iddia etmiş Akarteli helikopteri ateş edilmemesi amacıyla dişlinin ben telefonla buna karşı irtibat kuracağım diyerek helikoptere bindiğini kaydetmiş. ifadeye göre dişli helikopterdeyken bazı yerleri aramış. Bu da belli değil. Ve son olarak belki de 10. nokta galiba bu. Akın Öztürk darbeci mi sorusu soruluyor. Akın, Öztürk'le ilgili darbeci mi, ara mu muamması çözülemedi. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında Öztürk'ün darbecileri ikna etmesi için görevlendirdiği iddia ediliyor ama Akar ifadesinde buna değinmiyor. Öztürk'ün sivil kıyafetlerle üsse geldiğini söylüyorlar. Mehmet Dişli söylüyor. Akar ise Dişli'nin bu iddiasını doğrulamıyor. Mehmet Dişli helikoptere binmeden önce Genelkurmay Başkanı Akın Öztürk'e sen burada kal bunların kontrolünü bırakma daha sonra seni helikopterle aldıracağız dediğini açıklıyor bir dizi izahı mümkün olmayan şey var. Cumhuriyet Gazetesi epey ayrıntılı bir inceleme yapmış bu konuyla ilgili olarak. Tabii Başbakan Yıldırım'ın bu ifadelerden net olarak ortaya çıktığını söylediği şeyi de ikna etmesi John Kerry'nin de söylediği gibi eğer iade e, talebini e, meşru e, şeyler, kanıtları gösterir ve elemeden geçecek kanıtları gösterirse e, düşünürüz demesiydi geri verme şeyini bakalım bunlar da olacak mı şimdi bir ara, ara vermeden önce şeyi de söyleyelim elimizde on bir kadar benim yaptığım ufak bir derleme var bir deki ikinci yarıda bir saatin ikinci yarısında onlara bakarız yani çeşitli gazetelere göre bu darbe iddiaları işte Başbakan Yıldırım'ın gardına verdiği ifadeyle Gülen'in dahili Demirtaş'ın darbede AKP'li izi çıkabilir demesi ee, arkasından enerji bakanı e, nedense açıklama yapmış ve sadece bu darbeyi değil aynı zamanda Uludere ya da Roboski'yi de Rus uçağının düşürülmesini de Gezi olayını da hatta Muhsin Yazıcı olayını da yaptığını söylemiş haberle çıkmış bir videoda görünüyor Milliyet gazetesinden yani dört, bütün olayları FETÖ örgütünün yaptığı söyleniyor. T24'ten Hülya Karabağ'da Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıyer'de Roboski'de de paralel yapının parmağı olduğu görülüyor diyor. Bu da ilginç bir şey. Diyarbakır'dan kalkan uçaklar hem Ankara'yı hem Roboski'yi bombalamış diyor. Ee, Ondan sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi lideri darbe FETÖ'cü iade edilmeli e, demişti, onu da söyledik. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilginç bir açıklama da Can haberinde T24'ten darbe girişiminin arkasında Mossad ve Avrupa Birliği var dediği var. Buca yangını söndürülmüş ama orada da şimdi etraflı bir şekilde önce FETÖ ya da PKK çıkarılma ihtimali üzerinde duruyordu şimdi 3 e, gün önce de aynı noktalarda yangın çıktı büyümeden söndürüldü ortaya çıkınca yeni asır yazıyor ki FETÖ tarafından çıkarılma ihtimali de değerlendirmeye alınmış e, bir de Habertürk'ün ilginç bir haberi var darbe girişimi gecesi Büyükada'da mesaideymiş CIA 17 kişi Büyükada'da toplantı yapmış CIA ajanı Profesör Henry Barkey vardı orada diye bir iddia var. Ve dünkü şeylerdi. ekleriz. Yeni Şafak'ta Amerikalı komutan İsaf Generali John F. Campbell yapmıştı. Nijerya bankası kanalıyla paraları ulaştırmıştı. Yine Akit Köşe Yazarı Mehtap Yılmaz da Amerika Abdullah'ı verip Petullah'ı aldı. Ve İngilizcası casu in kadrosuna atanmış bir İngiliz istihbaratı projesiydi diyor. Görüldüğü gibi bu darbe ve Fethullah Gülen örgütü konusunda olabilecek tüm olasılıklar var. Ben e, 12'sini kadar çıkarabildim. Bütün partilerin ve bütün gazetecilerin farklı nitelikteki şeyleri var. Biraz onun üzerinde de dururuz belki. Açık Gazete It was the third of June Another sleepy dusty delta day I was out chopping cotton And my brother was baling hay And at dinner time we stopped And walked back to the house to eat Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas. Well, Billy Joe never had liquor since. Pass the biscuits, please. There's five more acres in the lower forty I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge Brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe Put a frog down my back at the Carroll County Picture Show Wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. You know it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way. He said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe and Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spent a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge. And dropped them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge. Ode to Billy Joe, Bobby Gentry'den dinledik ya da Gentry. Roberta Lee Streeter asıl adı 27 Temmuz 1944'te Mississippi'de, Güney Heyaletlerinde, Chickasaw County'de doğmuş Bobby Gentry diye biliniyor. Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı özellikle de Country Dalı'nda ilk kendi materyalini de kaleme alan Şarkılarının sözleri ve bestesi olarak kendisi hazırlayan ve özellikle de bu derin güneyin köklerine, bir köklerine bağlayan ve güney eyaletlerinden, gündelik hayattan, tablolar çıtıran çok trajik, dramatik hatta trajik bir şarkıydı bu da. Oğuttu Belicev intihar eden birinin hikayesi ona ağıttı. Ama da bir günaydın dedik bu şekilde. Şimdi dönelim. Açık Radyo burası. Açık Radyo 94.9 açıkradyo.com.tr ve açık gazete programı devam ediyor. işte Başbakan Yıldırım Guardian'ı da açıkça söyledi. Tanık ifadeleri Gülen'in darbe girişimine dahli olduğunu gösteriyor dedi ama çok çelişki var. Kerim Şahin'e bunlar tamamlanınca Hemen talep edeceğiz demiş. Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi lideri de başbakandan geri kalmayarak hemen talep edilmesi o çok suçlu demiş. İlk defa da FETÖ'yü te, telaffuz etmiş. Hatta hükümet yanlısı kanki gazetelerde de sevgi ve sempati dolu şeyler var. Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi başkanıyla ilişkiler ilgili genel başkanıyla ilgili ilk defa FETÖ dedi diyorlar. Bu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ta neden e, o konuda Enerji Bakanı'na e, esas konuşma söz düşüyor bilmiyorum ama millet böyle zulüm görmedi ifadelerini kullanıp A ah Haber'de bu yapı her kuruma durumda ve Rus uçağının düşürülmesinden Ulu Derin'in bombalanmasına kadar bütün olayların yeniden inceleneceğini söyledi. söylemiş ve hiçbir darbede millete böyle bir zulüm olmadığını söylüyor. Sızmadığı kurum yoktur diyor. Her şeyi biliyor anladığım kadarıyla. Cadavı çerçevesinde bakmamak gerekir. Adaletli bir bakış açısıyla her, her kurum değerlendiriliyor deyip Ondan sonra da A Haber'den aldık bu haberi haber e, komdan daha doğrusu ve şeyde Uludere gibi Rus uçağının düşürülmesi gibi konuların tekrar inceleneceğini düşünüyorum. bir süreci yakından takip ediyoruz demiş. İşin ilginç tarafı başbakan yardımcılarından Şimşek de Mehmet Şimşek de ee, aynı şekilde 24 Kasım'da düşürülen Rus uçağıyla ilgili 24 Kasım'da Rus uçağını düşüren pilotlar kararı kendileri aldı diyor. Bu herhalde dünya tarihinde de ilk defa e, yani çok ender görülen olaylardan biri olsa gerek pilotların kararı kendi almaları böylesine iki devlet arasında hatta bölge çapında bir savaşa yol açabilecek bir şey. Ee, bu pilotların darbe girişimi sırasında bombardımanlara katıldığı bilgisi de elimizde mevcut diye konuşmuş. Suriye uçakları Türk uçaklarını düşürdüğü için angajman kurallarını değiştirdik. Yeni kurallara göre bir uçağı vurup vurmama kararı pilotlara bırakıldı demiş. Ama dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu öyle dememişti. Ee, tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almayan uyarılarımızı e, uçak hava kuvvetlerimiz tarafından düşürülmüştür. Yaptığımız toplantılarda ne yapacağımızın emri bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri'ne benim tarafımdan verilmiştir diye açıklamıştı. Ama öyle değilmiş. Demek ki şimdi yani bir Enerji Bakanı'nın bir de e, Eski Maliye şimdi de Başbakan Yardımcısı olan Eski Maliye Bakanı Şimşehir'in açıklamaları böyle kararı pilotlara bıraktık diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten Rus uçağını düşüren pilotların Pennsylvania ile bağlantıları olabilir diye bir açıklama yapmıştı. Orada çelişkiler var. Bir ilginç durumda işte biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bizzat HDP'den e, Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçer'de e, hem Diyarbakır'dan kalkan uçaklar hem Ankara'yı hem de Roboski'yi Bombalamış diyor Paralel yapının burada parmağı olduğu Görülüyor ama hükümet de buna göz yummuş Temennim en kısa sürede Aydınlatılması diyor Yani pilotlar kendileri mi yaptılar Pensilvanya'dan mı Aldılar Türk Hava Kuvvetleri Başkanlığından mı aldılar Karargahından Yoksa Cumhurbaşkanından mı Başbakandan mı anlaşılamadı Ama böyle bir haberde haber var darbe girişimi gecesi Büyük mesai değmiş 17 kişi çoğu yabancı uyruklu Büyük Adada hem de şöyle verilmiş haber tarafından haber 1919'da İngiliz ordusunun karargah olarak kullandığı otelde iki gün toplantılar yapmış İngiliz işgal günlerinde İngiliz ordu karargah olarak kullanılan otel tam bir casus hikayesi polisiye 15 Temmuz'da CIA'ye çalışan Amerikalı Profesör Henry, Henry Barkey'in de aralarında bulunduğu çoğu yabancı 17 ismin gizemli bir toplantısıyla gündeme geldi diyor. Sabahın haberi bu. Bir son dakika haberi var onu da verelim. Önemli bir haber. Eski Zaman Gazetesi yöneticilerine operasyon düzenleniyormuş. Sabah saatlerinde içinde bulunduğumuz sabah saatlerinde e, Eski Zaman Gazetesi'nin... Ee, yöneticilerine eski yöneticilerine tabii ki yönelik başlatılan operasyonda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı diye yazıyor Hürriyet'in internet sitesinden son dakika gelişmesi olarak terör polisi bu sabah erken saatlerde itibaren adreslere gözaltı ve arama işlemi başlattı hakkında <gülüyor> o gözaltı kararı bulunan isimler arasında Ali Bulaç, Abdülhamit Bilici, Mehmet Kamış, Şahin Alpay ve Mümtazer Türken'e de bulunuyormuş. Onlar da sabah gazetesinden almışlar bu haberi. Evet büyük çaplı bir operasyon devam etmekteydi. Dün 42 gazeteci hakkında alınmış karar vardı ve bunların bir kısmı da şey olmuştu zaten. Nazlı Ilıcak Bodrum'da yakalanamadı diyordu ama evinden alındığının görüntüleri vardı. Evet buna da hemen birazdan döneriz. Çok önemli bir haber ve hem şin human rights watch'un insan hakları izleme e, e, örgütünün hem de e, Amnesty International'ın uluslararası örgütün söyledikleri konusunda e, uyarılara ilişkin devam ediyor yazarlara girişen Cumhuriyet Halk Partili Dursun Çiçek de darbe girişiminin arkasına bu şeyi söylüyordum. Büyükada'daki hikayeyi Sabah Gazetesi'nin Belirttiği o, o Profesör mensur Akgün de o toplantıya CIA mensupları filan değil hükümeti destekleyen uzmanlar katıldı demiş ee, Davutoğlu'na her ne hikmetse Davutoğlu'na yakın bir gazete diye veriyorlar e, karar gazetesini ve benim eski başbakan sayın Davutoğlu'na yakın olduğumu öne sürerek veriyorlar haberleri bu doğru değil Henry Barki'yi zaten Türkiye'de şeytanlaştırılmış bir insan onun üstünden saldırıyorlar demiş. Ayrıca orada darbenin Türkiye için bir felaket olduğunu anlattım. Bu felaketin de Amerika'dan görünemeyeceğini ve anlaşlamayacağını ifade ettim demiş. Ama bunlar değişmiyor. Çünkü Can Bursalı'nın T24 haberi de Cumhuriyet Halk Partisi Dursun Çiçek'in darbe girişiminin arkasında Mossad ve Avrupa Birliği olduğunu söylediği de ver. O da oradan biliyormuş. Kritik makamlarda biz olsaydık bu kalkışma yaşanmazdı demiş. Demiş. Ama biz darbe bizim mağduriyetimiz hiç tartışılmadı demiş. Ergenekon'dan bahsediyor. Ve balyoz davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tasfiye edilen ekibin o dönemde yetkili makamlarda olduğunu önleyebilirdi. Ama fiilen hazırladılar demiş. Böylece bir de o geldi. İşte bu ceyangılını söyledik. Bir de Fenerbahçe Genel Sekreterinin hem şike meselesini Aziz Yıldırım'ın FETÖ'nün yapmış olduğu hem de Trabzon'daki Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı da FETÖ'ye yüktüğünü yüklediğini söyleyelim. Darbeyi İSAF komutanı Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nden komutan Campbell'ın yönettiğini yeni şafak yazmıştı. Böyle de gidiyor. İstanbul'da hayvan barınağı hainler mezarlığı yapılmış bu arada. Kadir Topbaş bir darbeci askerin hainler mezarlığına defnedildiğini açıklamıştı. Fotoğru tabela da konmuş. Yani Tuzla Tepeören'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahip hayvanlar için kurulan barınağının bulunduğu alanda bir büyük çok büyük puntolu harflerle Hainler Mezarlığı diye bir tabela konmuş. Ee, mezarlık girişine tabela dikilmiş ve ilk şeyde yüzbaşı Mehmet Karabekir olmuş Acıbadem Mahalle Muhtarını şehit eden yüzbaşı Karabekir ee, Bekir olmuş. Bu da biz ailesinin bu durumda Hainler Mezarlığını ziyaret etmesi biraz zor olacak. Melih Gökçek'te Kızıla Meydanı'nda adının değişeceğini ve şey olacağını 15 Temmuz Kızılay demokrasi meydanı olarak değiştireceğini söylemiş. Ayrıca Genelkurmay Kavşağı'nın da necisin hemen karşısında o da 15 Temmuz şehitler meydanı olacakmış. Ee, evet Facebook'ta Cumhurbaşkanı'na kalit etti diye tutuklanan Zonguldak'ın Çay Cuma ilçesinde FK isimli kişi var. Ve gözaltına alınan gazeteci Nazlı Ilıcak İstanbul'a getirildi dün 42 gazeteci hakkında darbe soruşturması kapsamında yakalama kararı verilmişti İstanbul polisi Muğla polisiyle temasa geçmiş ve Ilıcak Bodrum'daki evinde de bulunamamıştı diyor ama bu haberi de anlayamadım ee, sağlık kontrolünden ardından emniyete götürülmüş arabasında e, Ilıcak'ın bulunduğu aracı durdurmuş bu torba mahallesi girişinde ee, ve e, gazeteciler soruyor neden göz altındasınız ben gazetecilere şeyim yoktur büyük saygım vardır ama konuşmama izin vermiyorlar demiş Ilıcan yazdığında yapılan aramada da iki not defteri bir bilgisayar bir de Fethullah Gülen'e ait yedi kitaba da el konulmuşlar. Beş şey olarak mı bilemiyorum eee nazlı Can tabi çok uzun bir darbe karşıtı da geçim geçmiş olduğunu söyleyelim babasının babası Muhammed Çavuşoğlu'nun darbe kurbanı olarak yasadı da yatmasından bu yana bilinebildiği kadarıyla ev 60 yıla yakın bir süredir darbe karşıtı e, yapmıştır gazeteciliği yazılarıyla e, sık sık mahkemelik olduğu da bilmiyor 12 Eylül'den sonra mesela 3 ay hapis cezasına Mini Güvenlik Konseyi'nin bildirisine aykırı davranmaktan Sağmalcılar cezaevinde yatmıştı söz meclisten içeri programını yapmıştı TRT'de Kanal 7'de de çalışmıştı Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş'ın kişilik haklarına yayın yoluyla saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı ve 1 milyar tazminat ödemeye mahkum olmuştu. Ayrıca 1999'da 21. dönem milletvekilleri seçimlerinde başından Erbakan'ın bulunduğu Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçildi Merve Kavakçı'nın meclise türbanla girmesiyle ilgili olarak başörtüsünü savunmanın neden laikliğe karşı bir kalkışma olduğunu anlamıyorum demişti 5 yıl siyaset yasağa geldi anayasa mahkemesi fazilet partisini kapatınca 2011 genel seçimlerinde de AKP'den milletvekili adayı olmak istediyse de kabul edilmedi diye bir bilgi var çeşitli gazetelerde tercüman meydan hürriyet akşam yeni şafak dünden bugüne tercüman bugün ve taksim gazetelerinde yazarlık yapmış son olarak sabah gazetesinde yazmaktaydı ama 2013'teki 17 aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun sonrasında adı yolsuzluk iddialarına karışan bakanlar istifa etmesi gerekir bakanların deyince gazeteden kovulmuştu son olarak da özgür düşünce gazetesine yazıyordu o da kapatıldı böyle bir durum var Hasan Cemal de Nazlı Ilıcak gözaltında diyor ve konuşmama izin vermiyorlar yoksa biliyorsunuz ben gazetecilere saygılıyım demişti sabah vakti televizyonda sevgili dostum ve değerli meslektaşım Nazlı Ilıcak gözaltına alınırken görünce oturdum yine bilgisayarımın başına darbelere karşı durmuş demokrasiyi savunmuş Nazlı Ilıcak'a darbeci ilan ediyorlar ayıptır canını sıkma sevgili Nazlı ne dönemler yaşadın bunlar da geçer diyor Hasan Cemal bak Aldous Huxley ne demiş gerçekler görmezden gelindiğinde yok olmazlar kendine iyi bak sevgili kardeşim diyor ee, bu son dakika beri haberi çeşitli gazetecilere zaman gazetesinin eski yöneticilerine diyor ama birçoklarının yönetici değil gazeteci, yazar olduğunu görüyorum. Ali Bulaç adı verilen Abdülhamit Bilici, Mehmet Kamış Şahin Alpay ve Mümtaz Er Türk Öneni'nde hepsinin yazar olduğunu biliyoruz. 47 yeni bir gözaltı ve yakalama dalgası var. Bu haberi de takip edeceğiz. Nusaybin'de gözaltına alınan dört gazetecinin serbest bırakıldığı haberi var. Diha muhabirleri Selami Aslan ve Mehmet Sıdık Damar'la Jinha muhabirleri Esra Aydın ve Ceylan Eraslan Nusaybin'de gözaltına alınmış. Gazeteci Bülent Mumay'da, Mumay'da pardon İMCTV'de yaptığı konuşmada Fethullahçı polislere karşı koyan bendim diyor. Meslek hayatı boyunca bu tür yapılara karşı durduğunu anlatmış. Star gazetesinde kendisi hakkında çıkan wanted, istenen, aranan haberlerini de eleştirip başıma bir şey geldiğinde bu haberleri yapanlar utanmayacaklar mı diye sormuştu yani 15 Temmuz bilançosu 47.188 kişi kamuda görevden uzaklaştırıldı Milli Eğitim Bakanlığında 21.000'den fazla öğretmen ve 21 22.000'e yakın personel açığa alındı bütün kuruluşlarda Toplam 50 bine yakın personelin görevden uzaklaştırıldı, 48 bine yakın diyelim. Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Diyanet İşleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, TÜRKSAT Anonim Şirketi, Ekonomi Bakanlığı, Milli Eğitim, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Rüzelleştirme İdaresi Başkanlığı Başbakanlık Toplu Konut İdaresi TOKİ, Devlet Hava Meydanları Dıhmi Genel Müdürlüğü Tütü ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu TAPDK Hepsi var. İki büyük elçi büyükelçide görevden alındı Darbe girişimi sonrası Üniversitelerde 1617 Açığa alma, 234 gözaltı Ve 8 tutuklama var. Muazzam kapsamlı Bir şey bu Sercan Aranda, Ankara Barosu'nun İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Associated Press'e diyor ki, şey doğru değil, Başbakan'ın söyledikleri, benim görüştüğüm bütün müvekkillerim hem yiyecek verilmediğini içecek verilmedi, el, günlerce ellerinin arkadan bağlı tutulduğunu söylediler sistematik bir kötü muamele işkence ve kötü muamele olduğunu ve avukatların da fiziki dayak ve e, kötüye kullanma haberlerini e, söylemekten men, men edildiğini söylüyorlar yani engellendiğini söylüyor yani, hukuk tamamen askıya alınmış durumda Soruşturmalar hiçbir hukuk kuralına uygun olmadan cevab, devam ediyor ve bu şimdi gördüğümüz kadar evet çok iyi bir şeydi askeri diktatörlük önlendi ama şimdi de sivil diktatörlük inşa etmekte olduklarını söylüyorlar. Bu 42 gazeteciye ilaveten şimdi 48 gazeteci daha e, ilave edildi. Çok o, endişe verici bir durum. Adalet Bakanı'nın da açıklaması Akın Öztürk'ün helikopteri vuruldu yüzündeki ve kulağındaki darbeler bu yüzden diye kesin dille yalanladı diye haberlerde geçiyordu. A Haber'de katıldı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken ama bakıldığı zaman Akın Öztürk'ün yüzündeki iki gün farkını mesela şey ortaya koymuştu bizzat Hürriyet gazetesi eski hava kuvvetleri komutanı ve yaş üyesi Akın Öztürk'ün darbe girişiminden bir gün sonra gözaltına alındığında ilk görüntüleri ise pazar günü. Cumartesiden pazara değişik olarak. Arkadan plastik kelepçeli, sağ kulağa bandajlı küçük morluklar vardı. İkinci fotoğrafta ise sol gözünün altındaki ve sol yanağındaki morluk dikkat çekti diye yazıyordu Hürriyet Gazetesi. Yeni Çağ'da yazdı. İlk fotoğrafta göre de daha bitkin olduğu görülüyordu. Ayrıca Anadolu Ajansı'nın yayınladığı 7 dakikalık videoda darbeci generallerin ilk ifadeleri başlığında pek çok subayın çeşitli yerlerinden, omuzlarından, alınlarından, gözlerinden, ağızlarından ciddi şeyleri vardı. Görüntüler vardı. Bunların helikopteri vurulduğu için sadece Akın Öztürk'ün şeyiyle olamayacağı aşikar ve hürriyette gene yer alan çıplak götürdüler. Altı asker linç gibi şeyler haberlerde de e, okur e, sütununda da yer almıştı. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı'nın Af Örgütü'nün işkence iddialarını yalanlaması çok o, inandırıcı değil. Zaten Kerem altı parmakta Adalet Bakanlığı mı yoksa Af örgütü mü Türkiye'yi bilmiyor başlıklı yazısında biyanette açıkça şey diyor. Ee, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'na göre yeni bir kurum kuruldu ama Bakanın başbakanın iddia etmesinin aksine ne genişlemesi tamamlandı ne de faaliyetlerine başlandı ve e, eski Türkiye İnsan Haklarının bu görevi yapabileceği düşünülebilse de bu da yok. Ee, son 10 günde hangi alık olma mekanlarını hangi yasal mevzuata göre ziyaret etmiştir e, bu yetkili kurullar benim ve insan hakları alında çalışan herkesin muhtemel cevabı kocaman bir hiçtir bakanlık eğer farklı bir bilgiye bakımsa bunu paylaşmalıdır diye yazmıştı günün e, iyi haberini de söyleyip ara verelim mecliste 15 Temmuz darbe girişimi için komisyon kuruluyor ne olup bittiğini anlamak için en iyi yol yollardan biri bu olabilir herhalde 3 ay boyunca 15 ile çalışacakmış Adalet Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi HDP ve MHP'nin verdiği komisyon kurulsun önerisi önergesi pardon kabul edilmiş durumda bunlara daha sonra Cengiz Aktar'la birazdan konuşacağız konuşacağız bakabiliriz. En önemli konulardan bir tanesi de bir mutabakat, topyekun, bir birlik ve beraberlik havası eserken bir yandan da bir çok sayıda çelişkinin olduğu ve mesela bugün bir gün gazetesinde manşetten verdiği gibi mutabakat süreci adı var kendi yok diyor. Yani danışlar ve aygıtaya atamaların yapılması, meclisin pasifleştirilmesi, tasfiyelerin muhaliflere ve gazetecilere uzanması mutabakat söylemini boşa düşürüyor diyor. Bunu da belki konuşma fırsatı bulacağız. Gazetelerde çarşaf çarşaf tam sayfa ilanlar var. Bir ülke tek yürek olursa diye büyük kuruluşlardan TÜSİAD'ın evet, çeşitli büyük uluslararası gazetelere verdiği ilanlar gibi Türkiye'deki gazetelere de birlik ve beraberlik tek yürek haberleri çıkıyor ama bunun ötesinde bir durum olduğu da söylenebilir. Açık gazle. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Evet Ömer. Günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın canım. Evet. Kötü bir haberle başlıyoruz galiba. Evet. Bu Yenişim biraz önce söylediğimiz pek çok 47 gazeteci hakkında daha gözaltı karar verilmiş. Evet, Açık Radyo programcısı Şahin Altay saat altıda da alındı. Evet. evet. Yani aralarında pek çok tanıdık programcımız ve yap programcılık yapmış olan arkadaşlarımızın da var. Nazlı Ilıcak da gözaltına alındı. Onun <gülüyor> evinde, Ilıcak'ın yazdığında yapılan aramada iki not defteri, yedi kitap ve bir bilgisayara el konulduğu haberi var. Fethullah Gülen'e ait yedi kitap diyor. Hmm. Öyleymiş. Suç unsuru olarak yani. Evet, öyle. suç unsuru olarak o, o şekilde verilmiş. T24'ten okuduğum haber buydu. Bu haberlerin veriliş tarzıyla da bazı kanıtım var. Geçiyor bu haberleri daha ziyade tabi yani diğer medyanın dışında evet. Yani şeyi söylemek istiyorum mesela Nazlıcak evinde bulunamadı filan diye doğru değil tabii e, doğru bunlar. Doğru değil tabii. bunlar. Onun için çok yanıltıcı yani. İkincisi de mesela bu yeni haberde Doğan Haber Ajansı'nın Hürriyet'ten aldığımız haber eski zaman gazetecisi gazetesi yöneticilerine operasyon diyor ama haberde gördüğümüz isimlerde e, mesela Ali Bulaç, Abdülhamit Bilici, Mehmet Kamış, Şahin Alpay ve Mümtaz Ertürkönü'nün de yönetici olmadıklarını biliyoruz yani. Evet. Vallahi muazzam bir bilgi kirliliği var. Ee, cadı avı böyle bir şey. Ee, demek ki bir, bir arındırma olduğu açık ee, ve bu e, yani toplumun her kesimini kapsıyor artık e, ilgilendiriyor. E, yani kimse daha bana dokunulmadı, e, bana dokunmayan yılan bir yaşasın diyecek durumda değil. E, hakikaten bu hafta içerisinde yani geçen çarşambadan bugüne kadar geçen zamanda e, beni en çok e, şaşırtan, şoke eden hatta bu hastanelerin, okulların ve e, üniversitelerin kapatılması oldu. Yani bu işte Fethullah Gülen Cemaati bağlantılı oldukları söylenen bu kurumlar, yani sonuç itibariyle insanlara hizmet veren kurumlar. Hastane, lise ve üniversitelerden bahsediyoruz. E, yani bunların kapatılması mı gerekiyor o, o, bunların? yani Çetullah Gülen cemaatiyle mücadele etmek için benim sorduğum soru bu. Yani, yani oradaki talebelerin oradaki hastaların yani oradan hizmet alanların e, ne ilişkisi var diye insan sormadan edemiyor açıkçası. Bu, e, bu cadı avı ve e, yani bu, o halin verdiği imkanları sonuna kadar kullanmak Sadece bu işte Fethullah Gülen cemaatiyle de alakalı değil. Ve en büyük e, sorun da galiba o. Yani burada mesela Yarsal kapatıldı. Evet. Yarsal bildiğimiz kadarıyla Fethullah Gülen cemaatinin e, en önemli muhaliflerinden biriydi. E, yargılar ve e, şey ve, e, savcılar, savcılar. E, Evet, yargılar Yargıçlar var. ve Savcılar Derneği o, evet. o hal kararnamesiye kapatıldı arama yapıldı bazı evet. evrak ve bilgisayar imajlarını el yani var Gülen cemaatiyle Veya... hiç bilmiyorum e, sayımı yapılan tüm araç ve gereçleri de el konulacağı haberi vardı evet. e, böyle bir evet. haber vardı dün onu da kısaca değinme sadece fırsatımız... Yatavla da sınırlı değil bu sabah bir haber daha vardı İzmir bölgesinde vilayetinde 9 e, proje için e, bunlar hepsi inşaat tabi e, ÇED gerekli değildir. E, raporu verildi. Evet o çok önemli o haberdi. Dolayısıyla bunun artık yani böyle Gülen cemaatiyle mücadeleyi ve darbecilerle mücadeleyi çok aşmış durumda. Yani. O yüzden daha herhalde her gün başka sürprizlerle karşılaşacağız. Evet yani Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ÇED sürecinin hızlandırılacağına yönelik bir açıklama yapmıştı. Hemen arkasından İzmir Valiliği 9 proje için ÇED gerekli değildir. Yani çevresel etki değerlendirme raporu gerekli değildir kararı veriyor. Ve Avukat Mercan da o halin çevre davalarına sıçramaması gerektiğini önemli bildirmiş. Uğur Şahin'in haberi var yani bugün bir gün. Üçlü kuruntu yani öyle bir şey yok. yani bu Her yere sıçrıyor o hal. O yüzden yalnız bu, burada başka bir gelişme var önemli bir gelişme. Bu da bu saray daveti sonrasında yani HDP'nin çağrılı olmadığı aslında çağrılı olsa giderdi bence HDP saraya. Ama e, CHP, MHP ve AKP'den oluşan bu Türkiye Türklerindir e, cephesinin. E, bu işten sonuç itibariyle pek memnun olduğu e, anlaşılıyor. Andi diye iktidara çok yakın bir e, kamu <gülüyor> olarak şirketi var malum. Ay, öyle Alt, yeni e, çözüm, bu çatışmasızlık ve e, huzur ortamını pek beğenmiş. Ondan sonra işte faşifin böyle bir şey zaten. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, demokrasi uzlaşı e, e, rejimidir diyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu var. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında demokrasi uzlaşı rejimiymiş. E, <gülüyor> yani <gülüyor> böyle bir e, barış e, Evet yani pardon ben de bir ilavede bulunayım. Şimdi gördüm ben de yani elimizde vardı ama e, değinme fırsatı bulamamıştık. E, yani NDR UNDR nasıl okunuyor bilmiyorum ama yüzde altmış e, dördü darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen'in olduğunu öne sürüyormuş. Bu konuda anket yapılması yani bir ülkede rejimi değiştirecek, 200'den fazla insanı öldüren ve Tüm kurumları darmadağın eden bir olayda nasıl bir anket yapılabildiğini de anlayabilmiş değilim. İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Ama katılımcıların yüzde 64,4'ü darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen'in olduğunu ileri sürüyormuş. Fikrim yok, yok diyenler yüzde 24 civarında. Amerika var diyenler yüzde 3'e yakın. <gülüyor> Dış güçler diye neydi bilinçsiz bir şey var. Yani yüzde 3. Recep Tayyip Erdoğan diyenler de yüzde iki civarındaymış. Ordu var yüzde bir buçuk. Diğer yüzdelerde birlerle yüzde bir devlet, yüzde yarım. Kargaşaya bakar mısın? Ordu değil de Gülen Cemaat. Yani evet. yani de doğru tabii ama e, yani hakikaten muazzam bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir kargaşa içerisinde e, yaz e, <gülüyor> sürüyor. Fakat burada e, bu, bu, e, bu sözüm onu konsensiz, ortak akıl e, çok endişe verici Yani burada bir bir, bir koalisyon oluşuyor e, Tayyip Erdoğan etrafında. Yani yanılmayalım, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi bunun parçası. E, HDP bütün heveskarlığına rağmen, altında çizerek söylüyorum, e, parçası değil yani o yüzden az önce saraya çağrılı değildi ama olsa giderdi çünkü o tip yani o yönde maalesef şeyler geliyor hedef eden beyanlar geliyor bir iki yerde işte işte tehlikelidir o hale abartmayalım falan diyorlar ama yani bir arayış olduğu kesin tekrar yani bu bu melanetten bir şey çıkar mı ee, e, barış e, kalıcı barış anlamında diye bir bir e, arayış olduğu e, satır aralarında okunuyor şimdi e, burada yani bu 15 Temmuz bugün ayın 20 e, 7'si 27 Temmuz 27 Temmuz bugün bu arada İstanbul Kabataş iskelesi. Türkiye'nin en önemli e, şeyi ağı yani ulaşım ağı kapatanın e, noktalarından bir tanesi kapanacaktı 4 Ağustos'ta engellen, e, ertelendi. E, yani bu tip e, itirazların e, nasıl e, cevaplan edeceği, edebi edebi deniyeceğini de göreceğiz 4 Ağustos'ta e, keza e, tarihi eser inşaatı. Yani Taksim'deki e, parantezi kapatıyorum. Şimdi burada yani bu 15 Temmuz-27 Temmuz arasındaki şu 12 gün içerisinde e, bu e, yani darbecilere yönelik e, ceza e, yöntemlerinin hukukla değil e, kısas e, sistemiyle e, ceryan ettiğini görüyoruz. Çok önemli kanaatimce altını çizerek söylüyorum. Yani burada bir yani hukuki süreçler değil, kısat süreçleri. Yani göze göz, dişe diş. Ee, e, Mezopotamya'dan e, biz de içinde bir bölgede olduğumuz için Babil e, e, şeyleri kuralları bizim için de Aynen. geçerli. Aynen öyle. Aç bırakma, e, işkence, ondan sonra cenaze namazını kılmama, hainler mezarlığına desteği. Bütün bunlar kısas hukukuyla. Senin mezopotamyanın kısas hukukuyla alakalı ve herhalde böyle süreceksin. Bunun en önemli... Asur Banipal zamanından beri böyle. Mükemmel Ömer. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgiye. <gülüyor> ve bunun en önemli tepkisi göstergesi de e, idam cezası. Yani idam cezasının e, geri gelme e, talebi. E, bu e, bu işi e, epeydir taşıyan ve anaya, e, meclis e, anayasa komisyonu başkanı olan Mustafa Şentop e, var biliyorsunuz. Bunun e, e, yani Mustafa Şentop'un beyanları çok açık diğer AKP'liler de benzer şeyler söylüyorlar. Ben CHP'nin, MHP'nin zaten MHP zaten o yolu yoldusu. CHP'nin de buna evet diyebileceği mesela yani. Bir bölümünün üç suçta geliyor idam cezası. Anayasal düzeni silahla değiştirmeye teşebbüs, kasten adam öldürme cinayet ve tecavüz e, suçlarında tecavüz suçları e, hiçbir zaman oraya kadar gitmiyor biliyorsun hep indirim alıyorlar <gülüyor> ondan sonra işte, e, ayak topuğunu gösterdi falan diye o yüzden e, ondan bir şey çıkmaz ama e, diğer ikisinde herhalde geliyor ve bu da tam tipik bir kısas e, e, ve intikam ölçü e, e, alma e, yoludur o, o mezopotam mükemmel. Mezopotamya'nın biraz ötesine de taşıyor tabii. Yani özellikle... E devletleri mi demiş? Yok, bir de Suudi Arabistan yarım adası kılıç kesme yeni rekorların kırıldığını sürekli olarak görüyoruz. Adam geldiğinde şey muhafaza edenler mi yani daracını yoksa yeni bir metot mu gelir yani Suudi Arabistan dediğimde aklıma geldi. Bilenemez evet kılıç da kullanılabilir yani adaletin kılıcı. Oysa sonuçta Osmanlı'da kullanılıyor değil mi? Evet. Yıvakte kadar. Evet hazinesinin surnamesini de yeniden okumanın zamanı gelecek herhalde surname adlı eğlenceli büyük bir idam töreninin eğlenceli anlatılmasının hikayesi de şimdi akla geliyor. Ben başka bir şey de sormak istiyorum bu arada biraz hafifçe döneriz yani idam konusuna eminim. O. Dönecek, döneceğim tabii ama Avrupa Birliği bağlamında döneceğim. Evet. evet. Ha, ben de şeyi Kaldık söyleyeceğim. 7-8 dakikamız kaldı. Evet. evet. Bu birlik ve yani en diyardan başlayarak birlik <gülüyor> ve beraberlik <gülüyor> meselesine döndün. Ee, yani bugünkü mesela gazetelerin neredeyse tamamında tam sayfa ilan olarak bir ülke tek yürek olursa demokrasi kazanır, kardeşlik kazanır, ülke kazanır diye tür, işte tabii, tabii. çeşitli firm, büyük firmaların e, verdikleri reklamlar var dev holdinglerin. Tam bu işte söylediğim bu. Bir de Türk, bir de dünyada işte New York Times var mıydı hatırlamıyorum ama Frankfurt'ta Algemeine Zeitung gibi büyük önemli Le Monde gibi gazetelere de İngiliz, Fransız, Alman, Amerikan Berlin'den gazetelerde de Türkiye'ye adım verdiği aynı mealde birlik ve beraberlik ve tam demokrasi vardır Türkiye'de <gülüyor> diye de bir mesaj var. Ne diyorsun? Paralarına yazık olmuş diyorum yurt dışına verdikleri için. Yurt içi için tam bu söylediğimiz yani işte Türkiye Türklerindir cephesi. Tabii bu iş dünyasından gelmesi de çok manidar. Çünkü iş dünyası öf yeter artık yorulduk biraz para kazanalım modunda. Ama maalesef işler öyle olmuyor tabii. Yani demokrasinin olmadığı yerde bunu ben söylemiyorum. Ali Babacan söylüyordu bir bakan vardı zamanında. Yani demokrasi ve hukukun olmadığı yerde ekonomi ilerlemez. Türkiye'nin ekonomik e, altyapısının nasıl sakat olduğu e, yani dünya alemin e, bildiği bir e, gerçektir. E, o yüzden yani o bekledikleri paralar e, yurt dışından bu birlik beraberlik görüntüsüyle hakikaten görüntüsüyle e, falan gelmez. E, bu, bunlar yani Türkiye artık algıyı değil Eden, olguyu konuşmalı. Yani Türkiye'nin çok çok ciddi sorunları var. Bu, bu birlik beraberdeki palavraları ve görüntüleri e, bile herhangi bir yere varması mümkün değil. Şimdi bu iki noktam var. E, bunlar da biraz bağlantılı tabii. Yani bu, e, bu darbe e, kepal deliği yani bu, bu darbe girişini bu lanet e, girişim ee, biraz e, 1978'deki İspanya'daki darbe girişimi e, e, ne hazırlattı bana biraz değil yani o onunla bağlantılı bir takım sonuçlar çıkabilir mi e, diye e, her şeye rağmen e, yani iktidarın büyük e, baskısına ve e, her alanı kaplanmamış e, olmasına rağmen bu soruyu sordurtuyor. Çünkü e, mesela askeri yargının kaldırılmasıyla ilgili e, bir girişim var e, hükümetin. Bu çok önemli. E, çünkü Türkiye e, 2002'den itibaren yani Avrupa Birliği reformları bağlamında e, İspanyolların ve vakti zamanında bütün e, Avrupalı ülkelerin yaptığı gibi bir çok derinlemesine bir askeri reform falan yapmadı biliyorsunuz. Sadece yani bir göstermelik işte Milli Güvenlik Kurulu'nun genel, sekre, genel sekreteri askerli sivil oldu falan böyle şeyler yaptılar ama ordunun özellikle adli yani yargı anlamında iç yargı ve mali otonomisine özerkliğine, muhtariyetine dokunmadılar. Ee, yani bugün başımıza gelenlerin nedenlerinden bir tanesi de bu yani hiçbir ama ne yaptı onun yerine devlete bağlamadı yani e, o seç e, atanmış e, askeri memurları yani yani subayları erleri bahsediyorum e, devlete değil iktidara bağlamanın yolunu seçti. Yani onlara bu şekilde biadettirli yolunu seçti. Olmadı tabii. Yani ol ama Buradan kalkarak bazı uzmanların dediği gibi yapılması gereken her şeyi biliyoruz. Artık bu askeri reformu hayata geçirmenin vakti geldi diyenler var. Mesela bu eski emekli uzmanlar falan konuşuyorlar. Hiç öyle bir şey yok. ben yani Bu neyin nasıl yapılacağı konusunda asla bir bilgi yok. Yani bilgi mesela her kafadan ses çıkıyor. Şimdi Ordu Savunma Bakanlığı'na bağlanmalı diyor ki doğru olanı da o. Kim istediydi ki, yok yok oradan dolayı doğru, Cumhurbaşkanı hı, da. Hı, vallahi, evet. Ne yani, bir kargaşa. Evet. Yani, şeye de bak. soru soru olarak sorulması da önemli bence ama e, yani burada e, önemli olan iktidarın ne istediği e, yoksa Türkiye'nin ne ihtiyacı olduğu değil. İktidar orduyu kendine sonuna kadar bağlamak istiyor. Yani e, e, yani en tepedeki yani genel kurmay başkanından. E, rütbesiz ere kadar kendi emrinde, kendi emrinde ama yani iktidarın emrinde olması istiyor. O iktidardan anladığı da işte yani ila nihaye sonuna kadar yani aynı partinin iktidarı yoksa devletin ordusu değil yani iktidarın ordusu olsun isteniyor. Burada bir şey söyleyeceksin ama iki nokta daha var acele evet, ediyorum. Tabii, tabii, şöyle. Birincisi bu bu yani bu, bu kepaze darbenin sonuçlarından bir tanesi bu Reuters'te önemli bir haber var bugün. Yani Türk ordusunun artık paramparça olduğu ve NATO açısından güvenilir bir askeri güç olmayabileceğiyle ilgili bir soru işareti var. Bu çok önemli. İkincisi de Suriye'ye yani Suriye'deki cihatçılara verilen destekle ilgili bir haber daha var. O Rusya kaynaklı. Onun da ee, ne kadar e, yani o yani ciğerciler artık e, Türkiye'ye pek güvenmesinler e, yolu bir haber Bütün bunlar e, yani bu hiç e, kaile alınmayan e, meselelerdi tabii bu arada NATO ile olan ilişkinin de e, artık e, yani gözden geçirilmesi gerektiği e, e, de yani o da o da o da yani. Sonuçlarından bir tanesi bu, bu Allah'ın belası darbenin <gülüyor> e, ve e, yani daha iş bitmedi bu anlamda. Sorunu e, bir şey söyleyecektim evet. ondan sonra bu hızlı Birliği'nden bahsedeceğim. Çünkü orada da bir de olur. Evet e, sorun var. Ben de tam senin dediğin şeyler yani İspanya'daki darbe girişimi evet. 1981 tarihli. Yarbay. Yarbay. Tehero Molino, evet onu söyleyecektim. Evet. Bir de bugün Financial Times'da önemli bir yazı çıktı gördüm mü evet. Dış Haberler Editörü David Gardner imzalı ve o zaten senin de söylediklerini bir ölçüde toparlıyor ve Türkiye'nin başarısız darbe girişimi sonrası travma yaşadığı tespiti ve daha sonra da Türkiye'nin Avrupa ve Atlantik ittifakındaki ortaklarının Türkiye'nin gidişatından kaygı duymaları için yeterli sebep var. Hatta Batı'nın Avrupa ve Asya arasındaki bu merkezi ülkeyi kaybedip kaybetmeyeceği tartışılıyor diyor. Avrasya Ekonomik Birliği ya da Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmasını gündeme getirmişti diyor Erdoğan'ın. Ve 2013'te başladı Batı'dan uzaklaşması. De, sivil ve Avrupa tipi bir isyan güç kullanılarak bastırıldı diyor. Ülkenin yönetim şekline karşı bastırılan. Böyle de gidiyor diyor ve Erdoğan ve AKP Yeşidi sadece güvenlik tehdidi olarak görüyor diyor. Ondan, evet. Yani önemli bir yazı bu evet, David bu Gardner. E. Çok önemli. Şimdi burada bir genel bir, bir yani biraz bir Geç aradınız zaten bir iki dakika. Evet evet. İdam cezasının yani idam cezasının geri gelmesi aslında Asperger'in yani buzdağının görünen bölümü. Ee, aslında bu az önce e, referans verdiğin yazı ve bunun gibi pek çok yazı çıkıyor. Yani artık gelinen yer şu. E, yani iktidarın batılı normlarla... E, Buna ÇED dahil, anlatabiliyor muyum? Ee, yönete, yönetmesi e, mümkün değil. Yani bu her şey için geçerli. Ee, yani bu, burada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil, NATO normları da dahil, e, Avrupa Birliği normları da dahil. Hepsi e, artık e, bir e, bir kambur, e, bir zul e, yani iktidarın Türkiye'ye yönetebilir. E, mesele bu, bu normlar, e, ilk, e, prensipler ve standartlar e, artık Türkiye'ye ekstralar. Çıkıyor. O yüzden e, bu 9 Ağustos'taki e, Putin-Erdoğan görüş görüşmesi çok önemli. Dikkat ederseniz ben gitmeden Akku'yu e, devam ediyor, hiç merak etmeyin ha diye mesaj verdiler. E, ve Türk akımı, yani, mesela, yani bunlar hep Rusya ya mesaj. Yani oraya doğru bir e, kayış var. Ee, diğer taraf yani öbür tarafta demin adını ettiğim makaleyle bağlantılı olarak e, batıda da e, yani artık Türkiye e, başka bir yola girdi hissiyatı e, e, algısı e, olgularla birlikte e, olgularla destekleniyor. E, e, çünkü e, Avrupa Birliği ki hep alttan alan işte mülteci gelmesin şu bu falan filan gibi saçma sapan takım sahiplerle biliyorsunuz bu arada parantez çık kapayım. Yani mülteciler o 150 civarına çıktı günde gelenler. Yani bunun Türkiye'nin kontrolleri arttırma azaltmasıyla falan da alakası yok. Kapattım parantezi. Avrupa Birliği ilk defa bu idam cezası üzerinden müzakereler süreç durur dedi. Şimdi bu hakikaten Türkiye'nin yani o demin o TÜSİAD'ın birlik beraberlik ekonomisinin ee, yani şey herada ta, tabutuna son çivi çakar gibi geliyor çünkü bu not indirimleri çok önemli. hiç e, için not indirimi e, uzun vadeli yatırımlarla kurmuş. alakalıydı dikkat altını çizerim dikkat dikkat çekerim uzun vadeli yatırım yani yatırım sermayesi zaten gelmiyor Türkiye'ye. E, Türkiye'nin ihtiyacı olan sadece sıcak para değil ki yani günü kurtarmak için. Uzun vadeli yatırım e, o da yok. Dolayısıyla için şeyini doğru okumak lazım indirimini. 5 Ağustos'ta da Moody's geliyor. Herhalde o da bunun dışında kalamaz öyle gözüküyor. Avrupa Birliği e, ile alakalı dediğim gibi e, yani bu idam cezası üzerinden büyük bir kriz çıkıyor herhalde. Çünkü bugüne kadar işkence olsun basın özgürlüğü olsun, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, toplantı özgürlüğü, bütün bu yerde sürünen özgürlükler o hal öncesinden bahsediyorum. Ee, bunlar e, konusunda e, çok cılız ses çıkaran Avrupa bu idam cezası üzerinden gürlemeye başladı. E, ve buna mukabil de e, hükümete yakın bir takım e, e, yani AKP'li olmayan ama bu birlik, beraberlik, çentelik de anlayın bizi. E, turlarına çıkıyorlar Avrupa'ya onun da yani içler acısı. Onu da onun da ne etmediler? Geç, geç geçmeyeyim dediler. Evet, Avrupa Birliği'nin en yetkili kişileri de konuştu Avrupa Parlamentosundan ve işte sorumlularından <gülüyor> da bu iş burada bitebilir dediler şeyle ilgili olarak. Ya ama Yani bir ortak bir şey var ama artık or oraya doğru gidiyor şey yani evet. bir ortak eee yani bir var. yani iki taraflar arasında dediğim gibi en önemlisi yani Avrupa'nın bütün normlarına veya basının diyelim Avrupa'nın demeyelim bütün normlarına e, uzak, aykırı bir e, bir yönetim biçimi e, özleniyor Türkiye'de. E bu çok önemli. Yani bu bu bu Türkiye için yani Türkiye'nin geleceği için çok çok farklı bir e, istikamet gösteriyor. E, herkes de bunun sonucunu bir şekilde okuyor ve ona göre B, C ve D planlarını yapıyor. Evet. E, Tekrar Remak bahasında da Gardner şey demiş David Gardner Financial Times yazarı dış haberleri evet. türlü Türkiye'nin Türkiye yani, evet, eski evet. dış haberler yani eski Türkiye şeyiydi zaten. Tabii. Türkiye'nin gelecekteki rotasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizeceğini ancak onun önceliklerinin Batı'nın öncelikleriyle örtüşmediğini yazıyor. Önemli bir tespit. Aynen. Aynen. Aynı zamanda da bir de şeyi de ilave edeyim bitirelim süreyi de taştık biraz ama olabilir böyle. şey Avrupa Konseyi de bu çok önemli tabi. O Şemsiye Örgütü Avrupa'nın en eski örgütü ve Avrupa Birliği'nden çok önce ve Türkiye'nin de daha 49'da erkenden evet. üye oldu. O da çok ciddi bir yol ayrımı işareti verdi etkili. Tabii tabii oraya doğru gidiyor iş yani. Türkiye'nin yani artıkmış gibi yapması ve Avrupa ve Batı'nın da Türkiye'ye bakarakmış gibi yapması mümkün değil. o yüzden yani birlik beraberlik çağrıları yerine aklımızı başımıza toplayalım çağrıları yapsa <gülüyor> iyi olabilir evet daha, daha, daha, daha akıllı olabilir ama bence, maalesef işten geçmişe benziyor peki çok teşekkür ederiz ne görüşmek Hayır, üzere. üzere nereye doğru cengiz aktar ile geleceğe bakışlar Açık gastık. Jazz Quartet ve Laurindo Almeida'nın birlikte seslendirdikleri gitar konçertosu Rodrigo'nun Concerto de Aranjuez'ten bir bölüm e, dinledik. Dün Laurindo Almeida e, 1917'de Almeida belki de okunuyor. E, e, doğmuş Almeyda ve 26 Temmuz'da dün e, hayata veda etmiş 1995 tarihinde Brezilyalı bir bir gitarist ve besteci hem klasik hem caz hem Latin müziği tarzlarında çok geniş bir şeyle e, geniş bir çerçeve içinde diyeyim etkili olmuş. Latin, Latin müziğiyle cazın füzyonunda da etkisi olmuş. Hatta Bad birlikte caz, caz samba diye de sambası diye adlandırılan bir önemli janrı da yaratıcılarından olmuştu. Hem klasik hem de caz performanslarıyla Grammy ödülüne layık görülen de ilk müzisyen olmuştu. 50 yıl boyunca yüzün üzerinde albüm kaydı da var. Ona bir günaydın demiş olduk, bir gün gecikmeyle söylüyoruz. Burası açık radyo. Evet, Parkta çok özür dilerim. Cengiz Aktarla konuşmamız sırasında verdiğim son dakika haberinin detaylarından da bahsedebilmem mümkün görünüyor artık dakikalar itibariyle belli oluyor çünkü bu detaylar da. 15 Temmuz Darbe 24'ten aktarıyorum. 15 Temmuz Darbe Girişimi soruşturması kapsamında Mart ayında yönetimine kayyım atanan Zaman Gazetesi'nin eski yöneticileri ve yazarlarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında Ali Bulaç, Abdülhamit Bilici, Mehmet Kamış, Şahin Alpay ve Mümtazar Ertürk'ün de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı karar verilmiş. Şahin Alpay sabah saatlerinde polisler tarafından Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu'nun talimatı ile Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terörlü mücadele polisi bu sabah erken saatlerden itibaren belirlenen adreslere gözaltı ve arama işlemi yaptı diye yazıyor haberin içerisinde. Gazete yöneticileri hakkında e, gazete trajlarını üsulsüzlük yapıp devletten haksız basın ilan parası almak iddiası da bulunuyormuş. E, ayrıca şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya engelle, tamamen engellemeyi teşebbüs etme iddiasında bulunuyormuş. Darbe yani. Şahin Alpay gözaltında diye gözaltına alındı diye yazıyor. Soruşturma kapsamında gazeteci yazar Şahin Alpay'ın Beşiktaş'taki evinde e, gözaltına alındığı bilgisi var haberin içerisinde. Polis ekipleri saat 6 sıralarında Alpay'ın Beşiktaş'taki evine gelmiş. Yaklaşık iki buçuk saat evde arama yapan polisler Şahin Alpay gözaltına almış, kelepçesi olarak polis aracına alınan Alpay gazetecilerin sorusu üzerine bir şey söyleyemeyeceğim, neden gözaltına şey alındığımı söylemeyeceğim, söylemeyeceğim, neden gözaltına alındığımı bilmiyorum demiş. Şahin Alpay sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş. Evet, herhalde iki buçuk saatlik bir aramada suç delillerini bulmaya çalışmış olmalı polisi. Düşünebiliriz. Dün Hasan Cemal 26 Temmuz tarihinde yazdığı yazıda T24'te bugün yazı yazmak içimden gelmiyordu. Canım epeyce sıkkındı. <gülüyor> Birkaç gün kafa dinlemek niyetindeydim. Belki de biraz sakinleşmeye ihtiyacım vardı diye yazıyordu. Evet Türkiye büyük bir felaketin kıyısından döndü. Kanlı darbe girişimine karşı iktidar ve muhalefetin birlikte tavır koymaları da Türkiye'nin normalleşmesi adına hiç kuşkusuz olumlu bir gelişmeydi. Ama bu normalleşme ne kadar demokrasiye açılan bir kapı olabilirdi? Bu konudaki kuşkularımı 15 Temmuz sonrasındaki yazılarımda belirttim. İktidar ve muhalefet liderlerinin saray buluşması da kuşkularımı dağıtmadı. Böyle bir buluşma bu kadar derin bir kriz sonrasında elbette olumluydu ama buna demokrasi adına, hukuk devleti adına çok fazla umut bağlamak ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi sorusunu geçiyorum. Televizyonda Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun saray zirvesiyle ilgili açıklamaları var. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin iyimser sayılabilecek sözler sarf ediyor. Oysa daha bir ay önce adaletin temeline dinamit koyuyorlar demişti. Yeni bir kanun getirdiler. Danıştay'ı, Yargıtay'ı ve Yüksek Seçim Kurumu'nu sıfırlayacaklar. Bu ancak ve ancak darbe dönemlerinde yapılan bir operasyondur. 12 Eylül darbecilerinin bile aklına gelmemiştir bu. Bunlar Hitler'in, Mussolini'nin, Pinochet'in uygulamalarıdır. Üç faşisti sayıyor. Nazi ve faşist liderleri. Ama akıbetleri de aynı olacak. Tarihin çöp tenekesine gidecekler. Yargıyı düzelteceğiz diyorlar diye yazmıştı. Kılıçdaroğlu söylemişti. Bir gecede 160 kişiyi yargıtaya tayin ettiler. Yargıya kendi militanlarını yerleştiriyorlar. Yargı için yeni bir paket geldi, anayasaya aykırı bir paket diye devam ediyordu. 22 Haziran tarihli yazısını hatırlatıyordu Hasan Cemal. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun bir ay önce yargı bağımsızlığını yerle bir ettiğini haklı olarak belirttiği yargı paketi 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından çıktı. Yanlış anlaşılmasın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir dönemde saraya çıkmasını eleştirmiyorum. 15 Temmuz öncesini unuttuğunu da öne sürmüyorum. Kılıçdaroğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir dönemde demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından çok önemsediğim için bu vurg noktaları vurguluyorum. Ayrıca bu çerçevede belirtmek isterim demiş Hasan Cemal. Bugün yaşanmakta olanlar her askeri darbe sonrasında tanık olduğumuz görüntüler. O darbelerden sonra komünist diye, solcu diye, bölücü diye, şeriatçı diye dolardı askeri rejimin hapishaneleri, şimdi de FETÖ'cü diye doluyor. Bunları bir daha tekrarlamak içimden gelmediği için bir süre kafa dinlemek istemiştim ama olmadı. Sabah vakti televizyonda sevgili dostum ve değerli meslektaşım Nazlı Ilıcağı gözaltına alınırken görünce oturdum yine bilgisayarımın başına darbelere karşı durmuş, demokrasiyi savunmuş Nazlılıca darbeci ilan ediyorlar. Ayıptır. Canını sıkma sevgili Nazlı. Ne dönemler yaşadın. Bunlar da geçer. Bak Aldız Aksli ne demiş? Gerçekler görmezden gelindiğinde yok olmazlar. Kendine iyi bak sevgili kardeşim diye bitiriyordu aynı şeyleri Şahin Alpa içinde söylemek rahatlıkla mümkün tabi. Zaten e, Hasan Cemal'in e, kitabı e, ilk yayınlandığı zaman açık radyoda e, Şahin Alpay kendisiyle mülakat yapmıştı. Çok eskilere dayanan bir dostlukları var. Bizim de öyle. Benim de her ikisiyle de. Ve fotoğrafta da görünüyor durum. E, Metin Münir ise şöyle yazmış. Şimdiden ...Türkiye için olağan olan... ...olağanüstü haldir... ...diyor... ...olağanüstü hal ilan edilmiş... ...diyor T24'teki... ...26 Temmuz tarihli yazısında... ...gece girilmiş bir yazı... ...ondan önceki hal... ...olağan mıydı? Türkiye'nin 1923'ten beri hiç olağan hali oldu mu? Olmadı... ...Türkiye'nin olağan hali... ...bütün hallerinin olağanüstü olmasıdır... ...değişen sadece... ...olağanüstülüğün derecesidir... Durumun olağana dönmüş gibi göründüğü yıllar vardı. 1980 darbesinin ardından gelen Turgut Özal'ın ilk dönemi gibi mesela. Veya 2002'de çalkantılı Ecevit Çiller Yılmaz yıllarını izleyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yılları gibi. Ama aslında o ara yıllarda da durum olağan değildi. O yıllar gelecek krizlerin prova arasıydı. Bir türlü bir tür ateşkes, mütareke. Bugün hükümet olağanüstü hal ilan ederek bir krizi önlemeye çalışıyor gibi görünüyor. Gerçekte yaptığı ileride baş göstermesi, sonbahardan sonra kışın gelmesi gibi kaçınılmaz olan bir krizin temelini atmaktır. Türkiye Cumhuriyeti oluşum halinde bir devlet olmaktan kurtulamıyor. Çünkü çözmeye çalıştığı krizin ne olduğunu ne kendi iğreniyor ne de sürekli algı operasyonları ile aklı karışmış olan halk. Yaşanmakta olan bir demokrasi mücadelesi değildir. Siyasi İslam, AKP ile Tarikat İslamı'nın Tullahçılar çatışmasıdır. Ve hangi taraf kazanırsa kazansın neticesi demokrasi olmayacak. Olmakta olan demokratikleşme değil, güçlü tarafın Erdoğan güçsüz tarafı gülen darbe bahanesiyle etkisizleştirme operasyonudur. 2. Mahmud'un 1826'da yaptığı Yeniçeri Kıt Ali'nin kansız bir türüdür izlediğimiz diye devam ediyor. Neden diğer Avrupa ülkeleri kriz dönemlerini atlatıp kavuşabiliyorlar da kavuşabildiler de Türkiye mikserin içindeki meyve gibi kendi etrafında dönerek kendini parçalıyor diye sormuş Metin Münir. İspanya neredeyse 40 yıl süren Franco diktatörlüğünden sonra demokrasi oldu ve ardına bakmadan yoluna devam ediyor. Almanya iki dünya savaşı geçirdikten sonra demokrasiye dönüştü ve dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri oldu. Japonya'nın deneyimi Almanya'nınkine çok benziyor. İskandinav ülkeleri mutluluktan eğitime bütün dünya ölçümlerinin baş sıralarında. Bu lige yeni katılan İrlanda, Güney Kore, Singapur gibi ülkelerde var. Neden onlar öyle de biz böyleyiz sorusunu sormaz ve cevabını doğru vermezsek Türkiye huzura ve dengeye kavuşamaz. Olağanüstü hal mahşere kadar devam eder. Türkiye'nin temel sorununun iki yüzü var diyor. Bir yüzünde toplumun çoğunluğunu meydana getiren üç temel unsurun, Sünnilerin, Alevilerin ve Kürtlerin barış içinde bir arada yaşatacak zemini bulamaması var yaşayacak. Diğer yüzünde layıklarla dincilerin hoşgörü ve uyum içinde yan yana yaşamayı becerememesi. Düzen, rüşvet ve yolsuzluk üzerine kuruldur, iktidara gelen kendini ve taraftarlarını zenginleştirir. Türkiye kuyudan çıkmak istiyorsa kuyudan çıkmayı başarmış ülkelerin yaptığını yapmalıdır. Bu soygun hesap verme üzerine kurulu demokratik bir düzende olamayacağı için Türkiye demokratikleşemez. Hukukun üstünlüğü kurulamaz. Cahiller daha kolay kandırılacağı için eğitim çağ dışı kalır. Diye devam ediyor. Ve Türkiye... Cumhuriyet Yani Erdoğan gülencileri her yerden kovup yerlerine başka sünnileri koyarak sorunu halledeceğini sanıyor ama bu veremi cüzzamla tedavi etmeye çalışmak kadar beyhudedir diyor. Türkiye Cumhuriyeti oluşum halinde bir devlet olmaktan kurtulamıyor diye bitiriyor yazıyı. Bu haliyle ikinci sınıf devletler arasında kalmaya mahkumdur. Türkiye kuyudan çıkmak istiyorsa kuyudan çıkarmayı başarmış ülkelerin yaptıklarını yapmalıdır. Yani öncelik. Demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleştirilmesidir demeye getiriyor benim görebildiğim kadarıyla. Evet. Durum böyle. Fazla bir konuşulacak çok fazla bir şey yok. Takip etmeye devam edeceğiz. Oldukça sisli puslu, karanlık bir ortam var. Peki bitirirken de bir şey çalalım bari diyelim ve o zaman Lester Young ve Harry Edison'dan That's All adlı jazz parçasını çalalım hepsi bu Harry Sweets Edison 27 Temmuz 1999'da hayata veda etmiş bir önemli müzisyen, trompetçi ve Count Basie. Swing döneminin en önemli müzisyenlerinden biri sayılıyor. Onun doğum günü sırasında That's All adlı parçayı dinliyoruz. Lester Young'da var bunun içinde. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkasıydı.